Mürekkeplekesi 9. bölümüyle karşınızdayım ben Sezai Mert Adam. Önceki bölümde insan asosyal bir bencildir diye söze başlayıp bencillik denizinde yüzerek bölümü bitirmiştim. Bölümü bitirdim ama aslında bencillik konusunu bitirebildiğimi düşünmüyorum. Keza günümüzün modern toplum dizaynında bu bölümde bahsetmek istediğim sosyalliğin ruh halinde derdimi anlatmanın zor olduğunu düşünüyorum. Düşünmekte de kalmıyor aslında bunu hissediyorum. Hani düşüncelerinizi kafanızda toplar sonra da o düşüncelerin temelini berrak bir şekilde görürsünüz bazen. İşte o berrak görüneni aktarmaya kalktığınız anda tam da bu sosyallik halinin size yarattığı engelleri aşayım diye diye diye o berraklık silinmeye başlıyor. O zaman hem bu bölümde hem de ilerleyen bölümlerde değineceğim bencillik konusunu anlatmada beni bu kadar zorlayan sosyalliğe bakalım şimdi. Kendinizi sosyal mi bulursunuz, asosyal mi Yoksa antisosyal mi? Asosyal ile antisosyal aynı şey mi? Peki kendinizi sosyal olarak bulmadığınızda mutsuz mu hissedersiniz? Sosyallik dediğimiz şey bir zorunluluk mudur, ihtiyaç mıdır yoksa uydurma mıdır? Hadi başlayalım. 20. yüzyılın başından itibaren toplumların yaşayış şeklinde ifade eden bir kelime var. Modernite. Modern, kelime anlamı itibariyle yeni demek aslında ama çağdaş, çağa uygun gibi anlamlara da geliyor. Ancak modern kelimesi köken ya da karşılık olarak aldığı bu anlamların ilerisinde kendisine özgür bir anlam edindi. Son 100 ya da 150 yılın hakim yaşam tarzını ifade ediyor. Bugünün sosyalliğini ve sosyal yaşantısını sorgulayacaksak eğer, öncelikle o sosyalliğin oturduğu zemini ifade ediyor olmamız lazım. Modernite konusuna bu yüzden girdim. Moderniteyi oluşturan ve hayatta kalmasını sağlayan iki güç var. Endüstri ve uluslararası para piyasası. Modern olduğunu düşündüğünüz gelişkin demokratik ülkelerden modern olmadığını düşündüğünüz teokrat, otoriter, totaliter tüm ülkelere kadar hepsini şöyle hızlıca bir gözden geçirin bakalım. Endüstri ve uluslararası para piyasalarından bağımsız olan var mı? Küba diyecekseniz mesela Küba bile turizmini nasıl yönetiyor? Ya da tıp alanındaki gelişmelerinde endüstriden faydalanmıyor bu Küba. Paris'teki kafede oturan Jean-Pierre'in elindeki akıllı telefonun işlemcisiyle, Jean-Pierre'in ülkesinin ordusunu işgal ettiği Mali'nin başkenti Bamako'daki Abdülayen'in elindeki telefonun işlemcisi aynı çünkü. Modernite bir gruba ait bir yaşam biçimi değil, tüm insanlığın uyduğu bir anayasa gibi adeta. Sorunlar modernite nedeniyle doğuyor, çözümler de yine modernite içinde aranıyor. Peki modernite denilen bu düzlemde sosyal ilişki ağları da yenilendi mi? Sosyal kelimesi latince sosyus yani yoldaş, müttefik kelimesinden türeme Fransızca ve İngilizce kökenli bir sözcük. Anlamıysa toplumsal demek. Sosyete de kökenini buradan alıyor. Onun da ilk anlamı cemiyet, dernek şeklinde. Zaten bu yüzden eski zamanlarda Türkçe'de sosyete yerine cemiyet hayatı denilirdi. Yeniden sosyalliğe dönersek, sosyolojiye de toplum bilim denmesinden anlıyoruz ki sosyal olma toplumsallık demek. Tersi ise antisosyal değil, asosyal. A harfi eğer bir kavramın başına geliyorsa onun değili oluyor. Asosyalde bu durumda sosyal değil, sosyal olmayan demek. Hazır kavramlara girmişken sosyallikle ilgili iki kavramı daha açıklayayım. Birisi az önce de belirttiğim ve asosyalle ile karşılaştırılan antisosyal. anti Bilenler bilir karşıt anlamına geliyor. Ve buradan da sosyallik karşıtı anlamı çıkıyor. Tabii bu bilinçli bir tercih değil. Sosyal ortamlarda uyumsuzluk gösterme hali. Modernite döneminde psikiyatrinin davranış bozukluğu olarak da tanınmadığı antisosyalliğin bir ileri ya da bir başka hali de sosyopatlık. Yani sosyopatlı tanımlarken insanlar antisosyal bir davranış olarak tanımlıyorlar. O yüzden bir hali dedim. Modernite döneminde hastalık kategorisinde ele alınan davranış bozukluğu, psikolojik uyumsuzluk ve benzeri durumların daha önceki dönemlerdeki durumu nasıldı diye merak edenlere Michel Foucault'un 743 sayfalık Deliliğin Tarihi isimli kitabını önerebilirim. Özetle sosyal demek kendisinden başkalarıyla bir arada uyum içinde sürdürülebilir ilişkiler yürütebilen kişilere verilen isim. Ama şimdi neden böyle ayırdık ki? Hepimiz sosyal değil miydik? İnsan, sosyal bir varlık, sosyalliğe bir ihtiyaç değil miydi? Öyle miydi? Bir bakalım. Bugün sokağa çıksanız ve sosyallik nedir ya da nasıl sosyalleşiyorsunuz diye önünüze gelen insanlara sorular sorsanız, cevaplarda yüksek oranda sosyal medyaya yapılan göndermeler olacaktır. Böyle bir video izlemiştim. Sosyallik nedir? Siz sosyal misiniz diye soruyorlar. Nasıl sosyalleşiyorsunuz diye soruyorlar ama herkes sosyal medyadan bahsediyor cevaplarında. Mark Zuckerberg'in okuduğu üniversitede bir sosyal ağ kurmak için başlattığı çalışma 20 yılda nasıl bir dünya yarattı? Facebook'un kuruluş hikayesini anlatan David Fincher'ın yönettiği ve 3 Oscar ödülü alan Sosyal A filmini de izleyebilirsiniz bu arada yeri gelmişken. Akıllı telefonlardaki uygulamalarla beraber günlük hayatın bir kresi haline gelen sosyal medya insanların sosyalleşme enerjisini yüksek oranda karşılıyor. Hatta kimilerinin tamamını. Ne yapıyoruz peki sosyal medyada? İzliyoruz ve paylaşıyoruz. Neyi izliyoruz? Paylaşılanı. Yani paylaşışıyoruz. İşteş paylaşma. Bir şeyin paylaşılması için onun birinin elinde olması gerekir. Demek ki biz elimizdeki fazlalıkları dağıtıyoruz. Bir yandan da başkalarının elindeki fazlalıkları topluyoruz. Onlar da eksiklerimiz. Geleneksel sosyalleşme de böyle değil midir? Sohbet edersin. Derdini, tasanı, sevincini, umudunu, kaygını, sorunu, cevabını biri ya da birileriyle paylaşırsın. Sosyalleşme ihtiyaç denilen şey de o halde paylaşma yani fazlalıklardan kurtulma ihtiyacımı acaba? Paylaşma konusuna biraz daha yakından bakalım. Genellikle olumsuz adetilen duyguların paylaştıkça azaldığına, olumluların da paylaştıkça çoğaldığına inanılır. Sevgi paylaştıkça çoğalır, dertler paylaştıkça azalır gibi. Diyelim 5 tane elmam var ve ben bunu paylaşmak istiyorum. Eliniz artık 5 elma kalmaz, azalır. Yazı yazdım, video çektim ve paylaştım. Burada da sadece benim bildiğim ya da sadece bana ait olan bir üretim artık kamunun malı oldu. Yeniden duygulara dönecek olursak paylaşım halinde çoğalma olmaz. Bu kurala göre ya azalırlar ya da bir diğerine bulaştırılırlar. Bir başkasına duyduğunuz sevgiyi ona söylediğinizde, yansıttığınızda ona o sevgiyi aktarmış olursunuz. Keza o sevgi duygusu sizin içinizde duramayacak kadar taşkın bir hale gelmiştir de ondan. Dert ve keder de böyle ve diğer duygularda. Bu da cinsellikteki boşalmaya çok benziyor. Güdülerin ve dürtülerin kaynattığı kazanda düşüncelerle şekil bulan duyguların pişip kazandan taşması gibi. Ve sosyallik. Onlar da her biri farklı boyutlardaki tabaklar gibi. Bazıları daha büyük, bazıları daha küçük. Evde pişirdiğiniz yemeği komşulara dağıtıyorsunuz. Çünkü bu kadar yemeği tek başınıza yiyemezsiniz. Biraz fazla alegorik bir anlatım oldu galiba ama ben sevdim umarım siz de seversiniz. O zaman sevgililer de dahil tüm sosyalleştiğimiz kişilerle İletişime başlangıç yönelimimiz ve temel motivasyonumuz aynı mı? Önceki bölümlerde iki bölüm aşk konuştuk. O bölümlerdeki soru ve cevap tahminleriyle bunları yan yana düşünelim mi? Belki de aynıdır. Sonuçta sanal bile olsa herhangi bir sosyal ortama girmeden sevgilimiz olamaz değil mi? Ya da şimdilik. Çünkü teknoloji neler getirir bilmiyoruz. O zaman teknolojinin neler getirdiğine bakalım, sonra da neler getireceğini tahmin etmeye çalışalım. Bugün Facebook 2.6 milyar, Instagram'da 1 milyarın üzerinde kullanıcıya sahip. Toplam dünya nüfusunun 15-65 yaş aralığı Çin hariç, çünkü Facebook ve Instagram Çin'de yok, Çin haricinde 15-65 yaş aralığı 4 milyar civarında olduğu düşünüldüğünde, bunun yarısından fazlası sosyal medyayla iç içe, Çin'in kendi sosyal medya Uygulamalarında zaten aynı oranda talep görüyor. Ve bu sayı sürekli artıyor. e akıllı telefonların ajandalarını da eklersek. Yani dünyanın çoğunluğu kendi verilerini sürekli dijitale aktarıyor. Ve bu aktarımlarla da sosyal medya üzerinden arkadaşlık, iş bağlantıları, sevgili ya da doğrudan seks partneri arıyor. Buluyor, değiştiriyor. Bu da şu sonucu doğuruyor. Detayları atlayıp bana lazım olanı elde etmek için en rafine bilgilerimi sunarım ve istediğimi elde ederim. Beğenmezsem de değiştiririm. Yani sosyal bir insan olmanın sonuçlarına sosyal yaşamadan ulaşmayı sağlıyor teknoloji. Teknik olarak sosyallik devam ediyor. Ama bölümün girişinde bahsettiğim cemiyet hayatı bitiyor. Öyleyse sosyallik mi ihtiyaç yoksa sosyalliğin getirileri mi? Asosyal yani çekingen, içe kapanık haller gösteren insanların bu özellikleri nedeniyle kendilerini kötü hissetmedir ya da etrafındakilerce eksik algılanmaları klasik sosyalleşme alışkanlıkları ortadan kayboldukça ne derece anlamlı? Bir insanın dışa dönük olmasıyla içe kapanık olması arasında mutlak değer olarak bir fark var mıdır? Koronavirüs nedeniyle insanların zorunlu eve kapandığı zamanları yavaş yavaş yerde bırakıyoruz. Bu dönemde dışarıda sosyalleşilen mekanların kapanması nedeniyle yeni ve eski sosyallik bir arada yaşandı. Geleneksel iletişim, sık görüntülü konuşmalar ve yoğun sosyal medya kullanımıyla sağlandı. Normal zamanda birbirleriyle daha az görüşen insanlar, karantina günlerinde teknoloji yardımıyla daha sık görüştü. Adeta bir sosyalleşme paniği yaşandı. Burada şu soru sorulabilir. Günümüz insanı yalnız kalmaktan mı korkuyor? Oysa yalnız kalmakla yalnızlaştırılmak farklı şeyler. Bir insanın yalnız ve sessiz, kendisiyle baş başa kaldığı zamanlar değerlidir aslında. Ancak toplumda yalnızlaştırılması, ötelenmesi, dışlanmasıysa psikolojik olarak kendisini değersiz hissetmesine neden olur. Modernite insanı yalnızlaştırıyor ama yalnız bırakmıyor. Geleneksel sosyal ilişkilerin yani aile-cemaat kültürünün edimlerini bu ilişkileri kurmadan sağlayan yeni mekanizmalar sunuyor. İnsanlar da buna gönüllü görünüyor. O halde sosyalleşmek, sürekli insanlarla görüşmek, iletişim halinde olmak bu zamanlarda gerçekten de bir ihtiyaç mı yoksa ihtiyaçlar giderildiğinde sadece geleneksel bir alışkanlık mı? Eşlik, sevgililik, dostluk dışındaki ilişkileri ne kadar samimi kurabiliyoruz? Bu soruların yanıtlarını bir tarafı iyi bir tarafı kötü olarak ilan etmeden dürüstçe verirsek belki psikolojik olarak daha az yorulur, kendimize gereksiz sorumluluklar yüklemekten de kurtuluruz. Veli kanık bir şiirinde pencere, en iyisi pencere. Geçen kuşları görürsün hiç olmazsa, dört duvarı göreceğine der, yalnızlık tasvirinde. Yalnızlık ve bir başkasıyla olan maddi ve manevi paylaşımlara olan ihtiyaçlar zaman ilerledikçe değişen yaşam koşullarını birileri düğmelere basarak oluşturmuyor. Tüm değişimler insanın yönelimlerine göre şekilleniyor. Pencereden kuşları izlemenin keyfi hala baki ancak yalnız kalmanın haleti ruhiyesi artık aynı değil. Sosyal hayatımızı ezbere mi yaşıyoruz? Yoksa her şey çoktan değişti de biz mi görmek istemiyoruz diye sormak istediğim bu bölümün sonuna geldik. Önceki bölümdeki benlik ve bencillik tartışmasına da bir ek olmuş oldu. Sosyal Ağ filminin yanı sıra 1990 yapımı Tim Burton imzalı Johnny Depp ve Winona Ryder'ın başrollerinde olduğu Makas Eller filmini de öneririm. Kitap konusunda Michel Foucault'un Deliliğin Tarihi kitabından bahsettim ama Foucault külliyatı oldukça geniş. Cinselliğin tarihi, özne ve iktidar, kelimeler ve şeyler gibi... Okuyunuz efendim zor ama okuyunuz. Tabi Orhan Veli'nin bütün şiirlerini de mutlaka edinmelisiniz hala kitaplarınızda yoksa. Bir sonraki bölümde bu bölüm bağlamında yalnızlık korkusu üzerine konuşmayı planlıyorum. Ben Sezai Mert Adam yeni bir mürekkep lekesinde buluşmak üzere şimdilik...